Sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. başlıyor. İyi kalpli insanlar. Hepinize günaydın bir kez daha. Cuma sabahındayız. Eşler güçler bitiyor bir tarafa. Ondan sonra da hepimiz neşre içinde yataklarımızda biraz daha uzatlanacağımız günleri hayal ederek bugüne kadar geldik. İşte bugüne gelmemizi sağlayan iki önemli figür var stüdyomuzda. Sayın Fahir. Sayın Tevfik Övünç. ...ve Oktay Devriyici... ...hoş geldiniz... ...teşekkürler... ...bugüne kadar hiç figür olmamıştım... Ee, ...bu benim için bir ilk... ...umarım e, mahcup etmem sizi... ...çok teşekkür ederim ben de... Ee... Yok olur o normaldir. Adettendir normaldir. çok teşekkür ederim bugün yayına davet <gülüyor> ettiğiniz için. Çok sağ olun. Azıcık e, da yayın için. Geldiğiniz için. Aa ne demek her zaman iki elimiz kanda olsa bizi çağır. Biz dün... yayıncılık yaparız yani elimize mi yapışır sonuçlar. Dün kaçırdık ya. Dün 8 Mart. 8 Mart'ta yayında olamadık. Gerçi ben telefondan verdik evet sen. Ben telefondan yayını idare etmem. Telefonla ne kadar ne kadar başında olabilir Başında yani. durmak lazım. Çünkü herkesin dediği şey radyo programı yapıyorsan başında Öyle. duracaksın. Yani. Oradan DJ gelir. Şarkıyı çaldım der. Çalmaz. As. Hop. Kendine dinler. Ön dinlemede cebine atar. Hep bunlar yaşanan yani, şeyler. Mikrofonu açtım dersin? Açtım abi der. Yürü tıs. Başında kaç, durmak kaç, lazım. Kaç tane canım kaç tane. Bizim böyle işte böyle bir radyo programı yapan arkadaşlar vardı. İkisi de programın başında durmuyordu. Battı program. Battı program battı ya. Arkadaşlar sahip çıkalım programımıza lütfen ya. Olmuyor böyle lütfen. Birimiz En azından birimizin e, bu işin başında durması lazım. <Gülüyor> Nasıl? Nasıl ama? Şu anda harfet. çok güzel. Şu anda harika oldu. Mesajın Onu kendim Mesajın anlaşıldı ama. <gülüyor> Onu kendim yani o... yaptım. Ağzımla yaptım ki. Ağzımla mı yaptın? Onu ağzımla yaptım. O kısmı... En son kısmı Bak bunu mı ağzımla yapıyorsun? Çok etkileniyorum ben ağızda yapılan şey. <gülüyor> ağızda yapılanlar festivali diye bir festival var mı? <gülüyor> Singapur'da oraya yollayalım. <gülüyor> evet. 8 Mart'tan bir gün sonra... Evet, tüm kadınları size bırakıyoruz. Kadınlar gününü kutlayalım bir kez daha. Bir şeyler oluyor sevgili dinleyiciler. Evet, her şey yoluna girecek diye tamam. Yine bir takım erkeklerin Her şey işi. yoluna girecek diye bir şey yok. Her şey yoluna girecek dedik. Bir... Dur bir saniye. Dur. Dur derken yani biz sizin durmanıza gerek yok sevgili dinleyiciler. Bizim de durmamıza gerek yok. Ee, kadınların mücadelesi gününde biz yayında olamadık. Ama e, dün e, dükkanımızda pek çok kadın Geldi gitti. Evet, hiç, evet. Onlara hizmet verdik. Evet. Zaten Şimdi. bir kadına hizmet demek. yani değil mi? O kadını kadını asli ki Kadına hizmet. hizmet demek. Kadına hizmet demektir. Çok güzel de hizmetimizi ettik diye düşündüm. Sadece yani. 8 Mart değil her gün. gün. Her gün. Bundan sonra her gün hizmetimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu dünyadaki en kısa eylem dün Ayasofya'da gerçekleşmiş. Biliyorsunuz bunu Ukrayna'nın Femen grubunu. Çıplak protesto e, yaptılar. Yapmaya çalıştılar daha doğrusu. Yani biz yıllardırca burada çıplak protestocular ülkemizde niye yok dedik falan. İlk defa bir denemesi vardı. Onda da şey yaptılar. Kısa bir deneme oldu. E ne, yani meseleyi anlamamışlar orada. Hani? Ya hemen şey için yaptılar e, protestoya müdahale ettiler. Ben e, sadece haberi fotoğrafları gördüm de beklediler bunlar çıplak protesto olsun diye. Ondan sonra derdest etmekse. Herkes bir memeleri elleyeyim diye mi protestoyu? Yok. Şey? Ne kadar fesatsın ya. Yani. Durun ya durun. Yani, daha, yani. daha slogan atmadan memeler. Çünkü normalde yani, protestocuyu kolundan çekiştiriyor, bacağından Sen çek... videoları izlemediğin için olayı Orada bilmiyorsun. Jop kullanılmış kadın, mı? Yok yok. Jop kullanılmaz tabii. Jop'u ne yapsın? Hemen elleriyle memeleri tutmaya çalışacak. Evet, Normal şimdi... protestocuya biber gazı atılışı. şey ya bir daha meme dersen içim bulandı sapat, sapat. Ama burada hiç biber gazı falan da yok değil mi? Yok. Çünkü, çünkü şöyle oldu. Bizim kendi protestocumuza gazı memeler olduğu zaman ayrımcılık <gülüyor> ama... mı diyorsun yani? E Tabii canım Resmen ama memeyi tutalım şey yapalım falan diye. Biber gazı bize de gelir çünkü abi Mehmet tutacağız falan diye. Şimdi bir kere e, hazırlıklıymış e, bu polisler bu protesto gösterisine. Tabii canım ta Isparta'dan polis ekipleri gitmiş memeli <gülüyor> protesto. Sadece polis değil benim bugüne kadar gördüğüm en kalabalık basın ordusu da oradaydı. Kameramanlar, şeyler falan filan ama işin garibi kadına e, karşı yapılan haksızlıkları protesto etmek için bu grup e, protestosunu gerçekleştirirken Ayasofya meydanda evet Ukraynalı grubu e, kadın polisler müdahale etti. Yani böyle bir, bir de bir gariplik bir durum var yani. Ben videosunu izledim. Kadın polislere şey diye bağırıyor arkadan bir e, diğer polis. Erkek polis. Kolundan tut kızım. Kolundan tut diye. <gülüyor> böyle <gülüyor> bir... Sen fotoğrafları tabii baktığın için... Çok görmedim ama esas videoyu izleyeceksin. Evet. <gülüyor> esas videoda hava e, güzel veriliyor. E, vücut ve yüzlerine şiddeti protesto eden makyajlar yapan... ...bu kadınlara yine kadın polisler müdahale etti. 8 Mart yakışır bir olay ya bir garip bir olay daha doğrusu bir dakika kadar hemen topladılar ondan sonra zaten e, teşhircilikten yıkıyor. de ben şey yapıyorlar bu tip şey, olayları şöyle yorulmayacağım galiba güzel bir yorum olacak ülkemiz için küçük dünya için büyük bir rezalet <gülüyor> modern sabahlar modern sabahlar Kimse mutfağa gelmedi. Anladığım kadarıyla aranızda da konuşmamışsınız. Gündemyon. Gündemyon. Gündem yoğun, gündem yoğun. O, Ege, o, o, o birikmiş o kadar şeyimiz var ki bütün hepsini Bir tekrar. Birikmiş. Dün 9'da yattığım için mi? Herhalde o 9'dan sonra. Gündem Bir gündem oldu. oldu. Biz evet 9'dan sonra gerçekten de haber saatlerine bakıyorum şöyle en erken 22'de başlamış. <Gülüyor> Yani sabah 3 gibi de bitmiş Oktay. Benim haberlerim böyle. Öyle mi olmuş? Ha, öyle olmuş. Aynı saatlere geliyor. Bendekiler de öyle. Hayır. Ben hemen bir ibret vesikasını vermek hemen. istiyorum. Ee, adeta bu dönemde bize tokat gibi bir haber. Yine haberler tokat gibi gelmeye devam ediyor. Çünkü çalışanlarının bahşişlerine el koyan dünyaca İtalyan şef Mario Batelli Yuh. ve ortağı tutuklandı. Yuh. Ya terbiyesiz. Bahşişe el koymaktan mı? Valla. E, Amerika'nın New York'ta restoran zincirleri bulunan... Ama e, şimdi... <gülüyor> ne ne ne, ek kayacağım bu laflarım sana zaten geçen gün. Abi piston işte servise çıkmayacağız mı? deyip de e, e, detaylı e, şey bir konuşma. <gülüyor> ben çok güzel bir servis elemanı olduğumu fark ettim. Ya ama bir gün galiba bir tek bir bardaklara çarptım ve dedim şey yanında. <gülüyor> <gülüyor> o da İtalyandı zaten. Herhalde, <gülüyor> evet. Anlamamıştır zaten. Ana ne derken diye kimse sana <gülüyor> <gülüyor> ee, Restoran zincirleri sahibi Batelli ve ortağı 2004'ten beri ee, her akşam vallahi çalışanların şeylerini çatır çatır götürüyorlarmış. Olsun, götürüyorlarmış. Racıbe indiriyorlarmış. Bu yüzden be mi tutuklanmışlar? Tutuklanım. Hayır şey vermişler. 5 milyon e 250 bin dolar. E Para cezasına çarptırılmışlar çalışanlara tabii ki. İyi bahşiş alıyorlar demek, demek ki. Demek ki iyi bahşiş alıyorlar. İyi çalışıyor dükkan demek ki. Ya da bahşiş mi şey yapıyorlar acaba? Nasıl nasıl o kadar? Demek yani bahşişi o kadarsa bu adamlar ayrıca vergisi de yüksek vergi ödüyorlar fayır hmm. anladığım kadarıyla. Benim benim Eğer İtalya'da da bizdeki gibi yürüyorsa işler. Ya yok Amerika'da zaten. Amerika'da mı? Amerika'da restoran zinciri. İyi Oktay şimdi günde ortalama diyelim hafta sonları yoğundur. Ben şimdi sana burada kaba bir hesap çıkaracağım tabii evet, ki. Evet onu hissettim ben yani, bir cümlemden tedirginlikle dinliyorum. Mesela pazar pazartesi 3000 bin dolar, 2 bin evet. dolar veya hafta sonları 6 7000 bin <gülüyor> başladık, dolar. Başladık evet. Yani ben, ayda ortalama 100 bin dolar yapsa senede kaç para yapar yani değil mi? daha da sıkıcı olmaması için <gülüyor> bu konuda bildiğim bazı şeyleri anlatmıyorum. Mutfakta anlatırım size. Valla e, güzel güzel işte. Hak Amerikan bahşiş sistemini ben biraz araştırdım da. Orada. Ha, Amerikan orada. bahşiş sistemini %10 vermeyeni levyeyle duyuyorlar. Yok bir de bahşiş sistemi de vergi tabi orada. Ha nasıl? Tabii. Orada vergi kaçakçılığı var o yüzden. Kredi yani... kartıyla çektirebiliyorsun Fahir. Yani verginin de şey bahşişin de vergisi, vergisi. olduğundan bu adamlar vergi kaçakçılığı yapmış. Öyle, o yüzden. Garsonun parasını el koyma hadise. <gülüyor> o basit bir hadise değil bu diyorsun. 5 milyonu da garsonlara dağıtmayacaklar yani şey. Ya devlet Devlet bir kısmını alır, bir kısmını da bir, bahşişi, bahşişi, bahşişi. Bayram başlığı olarak dörtlemizden bir hayırlısı olsun ya. şimdi <gülüyor> öpene verilmiş. İşletmecilere sevgilerimizle diye güzel bir haber olarak ben yani bunu bunları keselim zaten. Bu tür haberleri kesip dükkanda panomuzda <gülüyor> bence bulunması gereken önemli Hoş. haberlerden bir tanesi. Doğru de pano yapmamız lazım bu arada. <gülüyor> Onu da ben aklıma gelmişken söyleyeyim. <gülüyor> <Mantar> <gülüyor> bu tür haberleri bu tip haberleri koymamız için. Bu arada HaberTürk'te bugün bir fotoğraf var. Biliyorsunuz HaberTürk'teki fotoğraflar zaman zaman dönen dönem, dönem evet. e, tartışılıyor. Bugünkü fotoğraf gözden kaç mısın diye ben e, vermek istiyorum. Şimdi Hakan Şükür ve danışmanının haberleri çıkıyor biliyorsunuz son günlerde. Evet, de. E, milletvekillerine saldırıp yumruklamışlar. Evet, de. danışmanı danışmanı karateciymiş bir kere. O ortaya çıktı. Ee, Hakan Şükür'ün danışmanı. Hakan Şükür danışmanı. Sporcu olduğu için mi tercih etmiş yoksa karateci olduğu için mi? Eee meclise vallahi o tip soruları hepsini biriktirelim öyle soralım diye anlaşmışlar. Çünkü çok fazla da görünmüyor anladığım kadarıyla Hakan Şükür. Ama dün danışmanı ile birlikte meclisteymiş. Hakan Şükür'ün danışmanı 4 4, 4, 4 yasası da artışılırken e, CHP vekilleri girişti diye haberler var. E, bilemiyorum bu e, olayın iç yüzünü ama burada bir fotoğraf var. Tam bu gerginlik sırasında. Önde işte e, Resul Boydak danışmanı. Hı hı. E, Hakan Şükür'ün hemen önünde. İşte e, Hakan Şükür'e ve Resul Boydak bakan birçok milletvekili. işte o komisyondaki e, üyeler falan filan. Böyle bir kalabalık bir ortam. Yüzler çok gergin. Yani böyle bir Herkeste bir endişe var bir şey var böyle hava gergin fotoğraftan anlaşılıyor. Ta ki e, şimdi burada tabi bir dikkat çekilmek istenen Resul Boydak onu böyle yuvarlak içine almış gazete fotoğrafta. E, ta ki şeye kadar Hakan Şükür'ün yüzünü görünceye kadar. Orayı gördüğün zaman hemen yumuşuyorsun. Herkes yani, gergin o herkes gülüyor Herkes mu? gergin gülüyor Hakan Şükür. Ya yani böyle bir... Böyle He, bir benim dinler. danışmanım karateci <gülüyor> ki gülümsemesi mi? Öyle de değil. Bildiğimiz Hakan Şükür gülümsemesi diye söyleyeyim ben. Yani bir danışmanın kaliteci olduğundan mı neden bilmiyorum. Bak şöyle göstereyim ben fotoğrafı. Gördünüz mü? Ya böyle bir gergin bir hava. Hakan Şükür'de böyle tatlı bir gülümseme. Mütecessiz mi? Yok Hakan Şükür. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir şey. 4 e, çarpı 3 round kavga diye verilmiş. E, diğer ha, o esnada kavga mı var? Kavganın sonucunda belki şeydir yani kavganın sonucunda hani mesela garanti diye gözüyle bakıyorsa. E, buradan evet. da bir keyiflendi. Bir başarının hazlı diye bir fotoğraf ismi koyabilir miyiz? <gülüyor> o da olabilir. Hakan'ın gül dağıtıyorduk ya nasıl kavga eder diye bir açıklama yapmış. Dün gül dağıtmış Hakan şükür. Kadınlar Günü dolayısıyla ne kadar hoş. Ne güzel paraya kıymış gül Kime gül. dağıtmışlar kaç tane milletvekili var ki mecliste kadın? Bilmiyorum da kırmızı Diğer gül... çalışanları 500-600 tane vardır Ege benim hesaplarıma göre. Kırmızı gül dağıtması bir enteresan geldi bana Hakan şükür. Sen ne düşünürdün? Yani 8 Mart'ın hikayesini bilmiyor galiba. <gülüyor> Ondan ha, yani. yani emekçi kadınlardan çıktığını işte yani bir anlatsalar ona e, sevgililer gibi yani. bir şey Olum öyle zannetti gibi. büyük ihtimalle yani gül yerine başka bir çiçek 14 Şubat'ta dağıtır yani illa 8 Mart diye bir şey yok deyip 14 Şubat'a kaydırır o gülleri yani yine Sip gül dağıtsın yani siparişini vermiştir belki ama. onu da şey diyebilirdi. abi onu bekletelim 14 Şubat'ta 14 Şubat'ta şey yaparız ben ön ödemeyi de yapmış olayım <gülüyor> O şekilde halledelim. Öyle bir şey. Bu arada Cem Yılmaz'ın serveti açıklanmış. Amanın. Ee, bir dakika ya <gülüyor> abi. amanın. Ee, Mükellerim Tadım, Ha Tadımız kaçar mı yoksa mahcup olur muyuz? Valla Cem, Cem Yılmaz'a Yılmaz karşı servetinden... mahcup düşer miyiz? Yanında ezik hissedebilir miyiz? Yani böyle kendimizi ezikler miyiz? Kendi kendine belki eziklersin de yanında Cemil Yılmaz olsa hiç hissetmezsin O yüzden de herhalde tadımız kaçmaz ya Cemil Yılmaz'ın olduğu için. Dur, ben bir kendimi eziklemeye hazırlayayım. <gülüyor> Emlak ve araba kralı çıktı diye yine bugün gazeteler şey boy boy, ki, boy... Niye açıklama? Evliliğe giderken mi açıklamak gerekiyor? Neden durup dururken? Milletvekilli adayı değil bir şey değil. Sen evlenirken mal beyanında bulundun mu? Gece? Onu da bulmadın mı? Ben durup evlenirken mal beyan dedim. Kendi mallığım konusunda beyan isteselerdi. <gülüyor> e, onu ve be beyan ederdim. Onu da istemediler. O mal ortada yani. <gülüyor> diye bir mal beyanı. Niye kan falan vermediniz mi ya? Kan onu falan... onu herkesten istiyorlar diye biliyorum. Doğru kandan çıkıyor. Kandan zaten. ne kandan... kadar mal ol o, o, olduğunu çıkıyor tabii. <gülüyor> analiz ediliyor. <gülüyor> Mükellefi vergi ödemeyi çağırdığı reklamda ee, şey yapan Cemilmaz Yılmaz ee, emlak ve araba kırıldı çıktı diye hakkında haberler ne var kadar Oktay olmalısın. rakam belirt bana e, alt alta toplanmamış ya tek tek Toplam toplanamayacak düzeydeyse tabi toplanamamıştır. Bir villa çeşmede bir villa altı rezidans dairesi iki marka otomobil bir marka jip bir otomobil hepsi bunların <gülüyor> marka ben nasıl vereyim bir, bir otomobil Doğru. diye sayıyorum yani. <gülüyor> Gerçekten... Vallahi ben birazdan ki haberde şey vereceğim, marka vereceğim onu söyleyeyim. Çeşme, Çeşme de marka değerli yani. bir yer oldu aslında. Orada bile başımızı belaya, <gülüyor> belaya sokmuş olabilir Çeşme var. İstanbul onları söyledik. Yazık Cem Yılmaz da yani hem çok para kazanıp hem de çok vergi veren mesleği gereği adamlardan bir tanesi. Çünkü yani biletle o... satış yapıyoruz sonuçta da. Evet, adam. vergi şeyini de çok rahat bağırabilseydi. Ben veriyorum eşek gibi vergi. Veriyorum. Siz ne vermiyorsunuz lan diye varma Hakki en çok olanlardan bir tanesi. Merak etti fay ne, ne şey markası vereceğim? Ben mi? Ürünü söyleyin azından marka değille. De. Ürün gitar, <gülüyor> gitar markası. Evet. Ege için belki yatırımcının rehberi adlı köşemizde onu yapacağız yani. Yapalım o zaman. Şimdi, ha, şimdi mi yapacağız <gülüyor> yoksa biraz? Bir şey yok. <gülüyor> Önce bir... Hayır sen bitir diye dedim yani. Bitti canım Aa. bitti. Aman bu. Bir sürü marka var işte ya. Ege'ciğim yarın öbür gün çok paralar kazanacaksın ya sen. Evet. Bu paracıkları ben nasıl değerlendiririm ya diye düşünüyorsun ya. Ne yaparım, ne ederim, nerelere koyarım. Orama mı yatırayım, burama mı yatırayım diye yatırayım yastık ya? altımı yapayım. E, Fender halka arz başvurusunda bulundu. Fender hisseleri <gülüyor> e, çok mu? yakında... E, borsada olacak. Yani Amerikan borsasında gider. Güzel güzel Fender senetlerini alır. Evdeki... Bu pavlikada benim de hakkım <gülüyor> var diye dolaşırım e, elleri arkada buluştum. Vallahi çok güzel. E, e, halka arzından 200 milyon dolar bekleniyormuş. Neden senin de bir payın olmasın? Yavaş yavaş alınır tabii canım. Yani bakalım ne duruma gelecek e, senetlerin artışı. Bir de o piyasa nasıl artıyor, nasıl oluyor onu da tam bilmiyorum. sen gitar fiyatlarını çok yakından takip eden bir adam olarak Gerçi eskiden takip ediyordun şimdi neyin takipini yapacaksın ne no yine yine, yine, yine arada ara kendi eski günleri yad etmek adına Teret'teki programımız bittikten sonra bilmiyoruz Ege haftada 3 gecesi gitar fiyatlarını bakmakla geçiyor. 3 gece olur mu bir haftada 1 gece sabaha bir gece, kadar bakıyordu tamam, bir haftada 1 gece TRT full diğer iki gece de onların şeyini yapardı Değerlerini değerlendir. yapardı. Evet. Maalesef. Şimdi ara ara kalkıp Ondan bakıyor da... musun internete girip gece ki, düzenli olarak zaten bana şey yapıyor. Ege ve böyle bir şeyimiz var şu anda ee, işte arştop modellerde şöyle bir şeyimiz var. İlgilenir misiniz diye ama galiba bu işin sizi rahatsız eden tarafı sizi anlatmam. Ece çok güzel. Çok teşekkür ederim. Onu ben edeyim. anladım yani. <gülüyor> Anlatmaktan öte. Yoksa benim bir köşede gitar resimlerine bakmam sizi hiç rahatsız etmiyordu da. Gelip çocuklar toplanın. Size bir şeyler anlatacağım demem galiba. Anlatmaktan öte ben hatırlıyorum. Faile biz nöbetleşe birbirimize bakıp senin hevesini kırmamak için, destek vermek için, bu hevesini heyecanlandırmak, şeyde tutmak için. Ayakta. Ay hani ayakta tutmak için şey yapardık yani. Sen bilgisayar başına çağırıyordun bir de adamı. Yani gelip masalcı dede gibi anlatmıyordun ki. Ama orada modelleri gözü Buradan böyle parlak abi. burası. Böyle bir şeydi. Anlatmıyordun. Gel Diyordun <gülüyor> <Back. gülüyor> Abi bir de şöyle bir şey Aşağı, var Bir yukarı. de şöyle diyordun yani onu da söylesen Hatlara bak şu hatlardaki kıvrıma falan. Onu da demiyorsun Şöyle bir şey var ...bunu mesela bir de şu var diyorsun... ...benim hatlarla ilgili söylediğim bir tek şey var biliyorsunuz... Yunus gibi... ...onu da arabada kullandığım için... başka. ...bir daha bir... da kullanamıyoruz... ...neyse hayırlısı olsun... ...umarız senin için güzel bir gelişme olur... ...Fender için küçük... ...senin için daha da küçük bir haber... <gülüyor> ...pardon... <gülüyor> ...ya da tam dersi olabilir... ...evet reklam zamanının... ...küçük haberlerin geldiği, verildiği... ...küçük haberler ve küçük hesapları adlı köşemizi... Birer, ...birazdan yapacağız... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor. 8.52 oldu saatimiz. Buyursunlar efendim. Ee, bizden sonra Rusya'da da Erevizyon konusunda atağa kalkmaya devam etti. Ee, Rusya 26 Mayıs'ta Bakü'de yapılacak Erevizyon yarışmasına e, 6 tane babuşkayı gönderme kararı aldı. Babuşkaya? <gülüyor> 6 tane babuşka gidiyor işte ya. Ee, Udmurt, Udmurtyalı. Udmurtya'nın e, altı önemli babuşkasını gönderdiler. Ha grup olarak gidecek yani. E, e, bu şey grup olarak gidecekler. Bayağı da güzel Party for Everybody. Babuşka ne demek babuşka? Babuşka dediğim matruşka'lar mı? Ma... İç geçen bebekler mi? Valla ben de ilk önce öyle o tip bir şey diye be, baktım ama benziyor yine hani kıyafetler itibariyle gene, geleneksel bir kıyafetler yerel, var. Yerel Yer, şey miymiş? Yerel şeyler. Babuşka anne şey büyük anne demek. Altı tane büyük anneyi gönderiyorlar. Rusça da mı babuşka babuşka? Evet. Büyük anne demek. Evet. Party for Hamma mi? gibi bir şey mi yani? Bibi <gülüyor> gibi mi yoksa? <gülüyor> hamma mı? Bibi hala demek canım. Ne? Hamma. hamma. Hamma yani tam karşılığı değil ama hamma diyebiliriz. Evet. Hamma diyebiliriz oktay. İster <gülüyor> hamma <gülüyor> de. <gülüyor> Ben de biraz daha hamma deyip yemek hamma şeyimi tüketimi sağlayacağım. <gülüyor> Ruslar hammaya döndü diyebilir mi? Ruslar hammaya döndü. Bunu da diyelim. Bunu <gülüyor> da. <gülüyor> altı tane babuşka yarı yeri İngilizce yarı eee Udmurtça. Udmurtça tam Rusça da değil. Udmurtça. Hmm. Udmurtça bölgesinin güzel yöresel e, kıyafetleriyle gidiyorlar e, Party for Everybody ile. Ee, başarılı olacaklarına kesin gözüyle bakılıyor. Ee, bakalım çok renkli görüntülere sahne Eurovision olacak. tam bir şenlik bu ya. Vallahi harika. çok çok güzel ya hakikaten çok güzel. Biz hep diyorduk işte kadın gönderelim falan filan diye Ege'nin burada şeyi vardı. En güzel cevabı herhalde Ruslanı sana ver. Ruslan Şimdi verdi. Şimdi biz Eurovision şeyde e, dükkanımızda televizyon olmayacak ya bizim. Erovizyona özel. Küçük televizyon getirebilir miyiz? Evden mi? Evden. Evet. Evden ya da başka bir yerden. E, Çünkü şey, ben yani dükkanda... Eski model olmasın ile getirelim. Yani böyle hani üstünden taşınır diye eskiden. Barın ama, o köşesine ekran. koyarız. Koyarız. Oradan merak etme. Hatta bakın. daha He. şey de yapabiliriz. Şu eskiden taksicilerde oluyordu ya. Daha küçüğü Oktay. Arabanın içine koyuyorlardı. Yani eski tip televizyon. Ya tırt sen tırt şimdi şey yapıyorsun yani ben de çiftli söylüyorum. Ben söylüyorum. Her masaya o küçüklerden birer tane koysak antenlerini açarız güzelce. Mi? Herkes istediğini seyreder. İstediğini seyreder, seyrettiği kadar, kadar öder. öder. O nasıl geldi, geldi dolaştık onu hesaba. <gülüyor> Oğlum, sizin ya. ne vardı? <gülüyor> bir muhteşem yüzüğü <yüzyıl> vardı. <gülüyor> Arada kuzeye güneye baktılar mı diye sorarım ben garson. Bunlar muhteşem yüzüğü güneyine baktım. Bir beş yani biraz kuzeye... baktılar falan diye. Tabii onu, de, o da ikram. Ha, bravo. Egeciğim ikram konusundaki <gülüyor> hassasiyetini işletmeciliği öğrenmişim. Bravo. Ee, manyetik fırtına. Çünkü o zaman ne yaparız? Kumanda vermeyiz mesela. <gülüyor> evet. Sadece muhteşemiz. Garson açar oraya bant çeker, bir şey yapar. Ama derse ki biz böyle 5-6 kişiyiz bakacağız kanalları. Buyurun efendim de kumandayı da koyarması. Televizyona bakacağız diyen kişiye de indirim yapalım bence. Zaten çünkü o markla öder. Ee, neyse ya. İçim şöyle bir böyle bir kasılmalarla, şeylerle ne, bir gevşedi. tamamlanmamıştı. O sessizlik anında bir laf daha edildi. Bir laf daha edildi. Işte. Biliyorsunuz ki de değil mi onu. Ne? Dolar ama arka yüksek. <gülüyor> ee, e, e, i̇çim evet. tam şey olmamıştı ya. Onu sen son şeyle hallettin. Çok güzel oldu. Serbest espri kuşağını bir kenara bırakırsak. <gülüyor> Saat 26,5 milyon kilometreye geçen manyetik fırtına nedeniyle uzayda Enteresan e, kareler yakalanmış. Kare dediğim fotoğraflar. Ne kadar çekilmiş. güzel. E, elektrik şebekeleri, uçuş rotaları, bazı uydu izleme sistemleri risk altında. Eyvah eyvah. E, bunlar... Geldi mi gelecek mi? Risk, yani şu anda gelmemiş ama risk altında. büyük baya, Bayağı bir riskli durumdaymış. Uçuş şebekeleri bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü son saatimizde apron havacılıktan e, helikopter turları vereceğiz. Yani bu risk... Bütün turdakileri de etkiliyor. Kancaya giderler. Valla kanca çok güzel. Haber Haberle kancalamak çok Hakan onun bir sanatı. Haberden kancalamak. <gülüyor> ya bravo. Yalnız tabii ki o bir büyük tehlikeden bahsetmiyoruz. Çünkü ilk denemeleri biz yapacağız. Biz yapacağız. Biz tabii. yapacağız. Bakacağız <gülüyor> tur atacağız. Bir daha atacağız. Bakalım güvenli mi? Bir, bir daha atacağız. Bir daha atacağız. Bir daha atacağız. Bir adeta havadan inmeyeceğiz. Ayağımız yerlerden kesilecek. Evet Oktay. En son 1970 yılında bir manyetik fırtına yaşanmış. Amerika Birleşik Devletleri. Benim doğumumdan eğer... hemen önce dikkat ederseniz bunu <gülüyor> e, bir daha gözlerden <gülüyor> kaçılmasın. <gülüyor> E, yüzyılın en büyük sanat eserleri falan diye şey yapılmaya başladı. Bu fotoğraflar gezmeye başladı. Gazetelerde, internette falan. Biz bir şey görmedik ama çünkü erken yatık edin. Bu gündemi kaçırdık. E, ama yani böyle bir e, şey var. Yani yüzyılın işte, o, dünyanın en asalım sanat asalım En güzel ne asacağız ne asacağız diyorduk. Efendim bu ne? Manyetik fırtınanın en güzel fotoğrafları. En güzel kareleri. Bir film şeridi gibi olabilir. Bakın o büyük duvara bir şeyler düşünüyoruz. Evet, Oraya tamam. olabilir. Manyetik fırtına fotoğrafları. Volkanlar güzel olur aslında. Doğal, doğal güzellikler. Yani. Açıldığımız seneyi de mesela belli eder. Mesela hani bazı dükkanlarda var ya öyle mesela milenyuma girerken, 2000 yılına girerken şey. Veya 2000 mesela. Hala 2012 sene. Hala dükkanı. Ben bildiğim bir tek bir otel var. Ondan sonra. Otel var şurada arkada şey de var ya pidici. Şu arkada var doğru. Var değil mi duruyor, değil mi? Duruyor duruyor duruyor. Biraz geç kaldık ama keşke Milenium diye açsaydık. Millenium çünkü kulağı da hoş geliyor havalı da tabii, Neyse artık 12 bunlar... sene çok geçti aslında mesela bundan 300 sene sonra düşün. Bayağı geçti. Milyum diye bir mekanımız var bizim. Bir dahaki dükkânı artık öbür Millenium'da açarız o zaman Millenium'u koyarız. Ya benim şeyim gibi düşün şey Ege yani benim anlayışım Doğru, nedir? İsimleri falan da karıştırmaya karıştırma başladığında göre hayır. <gülüyor> <da> oldu, <gülüyor> işte, oldu. oldu yani oldu. Zarardan kar etmemiz gerekiyorsa Doğru. 2012 bence biçilmiş kaftandır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bunu Bence bu cümleye hiçbir şey yok. Aklı başında adamın ağzını ben, açmaması lazım. Be... Beklemesi lazım bir sonraki konuyu. Ben ne dediğini dinleyemedim bile. Çünkü aklımda tıkır tıkır 9 Mart 2012'yi yapıştırdım ben aklıma. İlk isim karıştırma hadisinin yaşandığı tarihtir. Yani programda ilk isim karıştırma ee, öyle mi? O hiç olmadı mı? Hiç oldu mu ya? Bir de bakıyorsun yüzüne bakıyorsun. Ege'ye bakarken öyle. "Ok" dedin. Ok, "Ok" dedim. Ama gerisini ne diyecektim acaba? Adını sen getir deseydi daha <gülüyor> da korkunç olacak. O, da o işte zaman hemen Ege'yi bırakıp hastaneye gidecekti. Bir iki sene sonra 9 Mart'ta onda yaşarız böyle gidersek. Dür ben şeyi de vereyim de o hani e, habere girmeden bu önemli şeyi dün Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddet konusu da gündemdeydi ama evet. e, bir taraftan da e, Türk Böbrek Vakfı e, gösterilerde bulundu. Bir tuzluğun ağzını burnunu kırdılar. E, bir adama e, tuzluk giydirip e, onu da döverek dövmek suretiyle en güzel protestoyu yaptılar. <gülüyor> Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk e, Türkiye'de kişi başına tuz tüketim miktarı 18 gram olduğunu e, belirtmiş. Sağlıklı bir birey günde 6 gramdan e, fazla tüket etmemeli böbrekleri zararlı diyerek o tuzluk giydirdikleri adama girişmişler yani tuz tuzluğa karşı bir duruş mu bu yoksa adama karşı bir adama karşı bir duruş herhalde gıcık oldukları bir adamdı biz bunu nasıl bir şeyine getiriz Tuzu protesto edeceğiz, seni de tuzluk yapacağız diye. Yazık ona sevinmiştir en başta ne bilsin zopalarla girişeceğine. Ay, kostüm falan hoş olur ya fotoğraf çekeriz Facebook'a koyarız falan diye düşünürken zopaları yedi. Ben burada tuzluk değilim. Evet şu lafı da ettim iyi oldu çünkü o. bana burada tuzluk muamelesi güzelmiş aslında normal dedi. Olsun tuzluk da oluyor diye bir şey yaptım. Olur şöyle. tuzluk da olur ya. Yani. Önce bana soracaksınız demiş. <gülüyor>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 Modern Sabahlar. Radyo tüm arası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Şimdi size e, bugünkü tartışma konumuzu veriyoruz. Hayatımızın bir döneminde hepimizin yaptığı değişik işler var. Hiç servis sektöründe çalışmış dinleyicimiz var mı? Bize öğretecekleri var mı? Çünkü ben mesela dün Fahir'den öğrendim. Bardak taşırken barnağını içine sokmaman gerektiğini. <gülüyor> Bardağını derken barnağını demek diye... <gülüyor> Bardağın içine barnak girmez diye aslında böyle bir özlü söz olsaydı hep aklımda kalırdı. İçinde servis derken hiç. yani servis sektörü deyince de <gülüyor> bu verdiğim <gülüyor> örnekle kafanızda çelişmesi sevgilince, <gülüyor> yani, yani insani bir şey. <gülüyor> evin, evet insan yani misafire yaptığınız servis de dahil. Gibi çıkmasın. Yok öyle değil. Ya Sektör hayır, olarak servis Serviste yapıyor. neye dikkat ediyorlar onlar? O da önemli bir şey. Yani aslında orada. Yani müşteri gözüyle Müşteri gözüyle. Ben şunu görüyorum. Çok tisk tiskiniyorum. Ama Mesela... şey diyen dinleyicimiz de vardır belki. Bir garson parmağını bardağın içine sokarsa. O bana bir samimiyet hissi veriyor. Çünkü ben evde öyle yapıyorum diyen varsa. Ama da... belki Ege'ye böyle. böyle... Tabii ki samimi bulan vardır. Onu da tabii garsonun kendisinin içmesi lazım o çöy. Yalık Yer göstermesi yermedi. lazım değil Hem, mi? Hayır canım yani. Bakın ben de içiyorum bir şey olmuyor. Hayır yok. Kendi içici bardağı içine mesela eliniz sokuyor sonra da içiyor. <gülüyor> Bunu samimi bulan olabilir. Ha tabii bulmayan da olabilir. Gibi gibi bu gibi örnekleri merak ediyoruz sevgili dinleyiciler. Garsonluk size. tecrübesi olan dinleyicilerimiz varsa... Efendim bir garsondan neler beklenceği konusunda yorumlar gars, olan... Gars, hizmet sektörü varsa. diyelim ya. Hizmet, hizmet sektörü sektör. bunun e, kasiyerinden tut. Şu e, çok güzel hareket bu çok çirkin, çirkin hareket, hareket falan gibi bir liste. Çünkü siz çirkin şekillendireceksiniz. <gülüyor> siz e, şekillendireceksiniz. oynatma faal. telefonumuz <gülüyor> 210-30-30. Havalarda uçmak <gülüyor> istiyoruz. Helikopterle biz de yezeceğiz diyorsanız arayınız. Yorumlarınızı bizle paylaşınız. 210-30-30 hatırlatalım. İlk arayanlarla da başlayalım. Günaydın efendim. Günaydın Melike öğretmen ben, hoş kolay Hoş geldiniz. Gelsin. Ana, hoş geldiniz Melike Hocam, nasılsınız? İyi, hoş görüşürüz. geldiniz de benden. A hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne olay ne? Nasıl, Vallahi iyiyiz, güzeliz. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok güzeliz evet, hakikaten. Sağa çekin de. Sağa, sağa çekin aman. Aman bir hocam. sağa hocam. çekin Melike hocam. Ne olmuş? Sizlere rahat rahat konuşayım. Çok kalabalık bir yerdeyiz. Buyurun. Evet, <gülüyor> dinliyoruz sizi. Hizmet sektöründe. Ben de çalıştım. Üniversitede okurken 4 aylık öyle bir macera, 4-5 aylık bir macera yaşadım. Böyle girişte barda hoş geldiniz deyip rezerve alan, e, şirin kızdım. Ha öyle mi? Nerede? Ankara'da mı? Ankara'da. Hmm. Evet. Hala duruyor mu sizin çalıştığınız yer? Valla bilmiyorum. İsmini versem mi vermesem mi diye de onu da bilmiyorum ama... Ne, şey... ne satıyordu peki? Nasıl bir yerde? Böyle şık bir yerde anladım kadarıyla siz. E, belli bir saate kadar yemek yenen ondan sonra e, papa dönen, bara dönen bir yerdi. Güzeldi. Şıktı. Şıktı. Peki neye dikkat etmemizi e, önerirsiniz? Yani siz de hani işin içinden de biri ama olarak... Benim bir... e, o zamandan hatırladığım işte güler yüzlü falan filan ve e, müşteri varken e, herkes birbirine... Bey, Ayşe, Ayşe Hanım, Ali Bey vesaire derdi. Müşterinin olmadığı yerde lan vesaire şeklinde konuşulurdu. <gülüyor> Biz <gülüyor> direkt lan diye hitap edecek. <gülüyor> lan Ege parmağını çay bardağının içine sokma oğlum. <gülüyor> oğlum çek lan şu barnağını diye konuşabiliyor olardı. O bir samimiyetisi vermez mi öyle ki hocam? Efendim? Yani garsonların müşteriyi dahil olmak üzere herkesin birbirine lan dediği, lan dediği bir yer. Yani, yani, ne evet, alırsınız lan? Tabii hava var. Hava e, ifade edebilir o ama o zamandan saygısızlık ifade ediyor Bir de benim aklımda kalan tek şey e, şarap ve şampanyanın mantarı müşterinin e, yanında <gülüyor> böyle ona karşı lak diye yüzüne açılmaz. Bunun çok ciddi bir anlamı vardı. Hadi ya öyle mi? Evet. Benim yani şimdi radyoda söylemem pek müna münasip olmayacağı. Tamam. E, <gülüyor> o zaman ona <gülüyor> dikkat edelim. <gülüyor> bir öğretmen olarak söylemem gereken bir anlamı var siz onu anlamışsınızdır bu kadar aynı yaştayız Vallahi yani aynı yaşlardayız Melike Hanım onda bir şey yok da zihinlerimiz bizim o kadar kirli ki yani <gülüyor> onun anlamı konusunda şu anda hepimizin kafasında başka bir şey vardır. Yani. Evet. siz anlamışsınızdır onu derken yani hepimiz başka şeyler başka anlamışsınızdır nasıl açılmaz nasıl açılmamalı mesela yani hiç mi gülüyor. açılmamalı yoksa mesela yok, gibi bir hayır hayır bunları gülüyor. cevaplayın diye söylemiyorum aman Melike Hanım cevaplamayın ama gülüyor. ya Arkanı dönüp açacaksın. Yüzüne kaçmak Hii. diye patlatılmaz. Arkanı dönüp açmak deyince de bak böyle evet. garip garip şeyler geldi aklıma. <gülüyor> yani saçma fikirler geliyor. Müşteri de der ki bu pat sesi nereden geldi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela benim kurduğum şeye göre görecek zaten müşteri arkamda evet, tabii buradan geliyor efendim bana hiç bakma Abi böyle yan dönersiniz böyle yani yüzüne yüzüne yapılmazmış o işlem bir anlamı var Söyleyemem şimdi tamam, tamam. bir anlamı canım, muhakkak söyle. vardır bir kaidesi bile vardır onun çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Melike hocam hadi öpüyorum hepinizi sağolunuz hoşçakalınız hoş sağ sağ ben Hı. bunları Hı. yazıyorum nedense hep beğen yazacakmışım gibi geliyor bazı şeyleri. Bazı şeyleri sana yazılı vermek gerekiyor diye geyken bence <gülüyor> o da düşündürüyor beni. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serkan Göktaş ben. Serkan Bey dinliyoruz. Yaptınız mı iş garsonluk falan? Ee, yapmadım ama bir dakika helal yapmadım. Ee, yapmadım ama ee, e, bununla ilgili önerilerim olacak sizlere. Buyurun Serkan Bey. Öncelikle hayırlı olsun diyeyim tabii. çok teşekkür ederim. Herkesin la diyebildiği bir ortam demek yaratmayı. <gülüyor> ne kadar güzel sloganmış. Evet buyurun sayın ee, ya ben e, hani samimiyet falan filan her zaman olsun derim ama garsonlar bir garson ter kokmasın da gelsin benim tabağımdan yesin isterse hiç problem değil. Ya arka tarafımızda ayıptır söylemesi acayip duşlarımız var. Özel keseler ya, aldık birlikler. Yani, şiş... Siz üçünüzden yana endişem yok o... Ama <gülüyor> öyle... gerek, Bilgi gerek koklama fırsatınız <gülüyor> oldu gibi Sanki. Yani e e Ege ayda bir kere yıkanıyor Onu biliyoruz O günlere ee, denk getirirsiniz sizde her gece <gülüyor> çıkacak durumunuz yok Ben evet, Twitter'dan her yazarım Şimdi dişte fırçalıyor onu da biliyoruz O yüzden içim rahat Banyo, banyo mu yaptın bu hafta mutlu <gülüyor> Bu hafta mutlusunuz çarşambaya kadar diye Pazar yaptınız Ege bunu Twitter'da duyur öyle, <gülüyor> öyle ziyaret edelim biz de orayı. E Bir de tabi sigara e kokan Elleri ve ev el üzeri sigara kokan Mümkün değil Mümkün istemiyor. değil mümkün. Moktay, demirci yüzünden inşaattayken bile içemedik sigara orada Bravo bravo tebrik yani, ederim sapık, yani sapık gözüyle bakılıyor e, şu, an, şu aralar Moktay hiç çeşirtmadı tabii bu yaklaşımıyla Tebrik ediyorum Moktay'cım Ama yani şöyle bir durum var Sigara içenlere de güzel güzel alanlar var sigara içmeleri için O yüzden de e, içimde rahat yani Evet. Yok müşterilerle ilgili bir kısıtlamaya ben giremem de. garson hani bana böyle servis yapsın işten hiçbir yerde. Koku diyorsunuz yani koku, koku, kokuya koku, hassasiyetiniz koku, koku, var koku, anladım Bey. sizi. Yani her türlü evet. e, mesela pastırma kokusu falan çemen kokusu onlar da rahatsız eder diye düşünüyorum sizi. Yok onlar ayrı canım onlar. Yemek, e, koku, şey, o, yemek kokusu hariç o hariç her şey diyor Serkan Bey evet. tamam Tamam. Teşekkürler. Bunu... Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Tafa. teşekkür ederim kolay. Teşekkürler. Çünkü bizim toplu duş törenlerimiz olacak. O tabii. duş törenlerimizin Onu, akabinde. Sen de tabi dedin benim ondan haberim yok ya. Nasıl olacak yani? Ne, dışarıda, bahçede leğende. Hı hı. Birbirimizi yıkayacağız Birbirimizi yıkayacağız bir şenlik havasında. Haydi Tabi ki. Yanda gözlemeci teyze şeyi açarken gözlemeler açarken tabi ki bir iki metre yanında su sızmaması su... için çünkü hijyen bizim için çok önemli. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Benim adım Barış. Barış Bey hoş geldiniz. E, Yaptınız bir iş garsonluk Barış Bey? Yaptım. Beş sene evvel Eskişehir'e geldiğim zamanlar ek gelire salda. Ek <gülüyor> gelire salda. Ne kadar sürmüştü Barış Bey? Vallahi kısık kısık çalıştım aslında farklı farklı yerlerde ama öğrendiğim bir tane bir şey var. Hı hı. Belki tavsiye edebileceğim. Size Lütfen. De. Eğer ismini bilmediğiniz bir şey istiyorlarsa böyle yok demeden önce daha tecrübeli birisine danışıp evet. istiyor, var mı bizde diye hmm. Ama biz uydurmayın de... diyorsunuz yani bir şey bilmiyorsanız bilmiyorum diyeyim biliyorsanız da sonuna kadar söyleyin bilmediğiniz evet, evet. bir şeyi biliyorum diye artistlik yapmayın onun için de biraz kaparı ve e, tahmin ediyorum onun e, onu <gülüyor> ançöz tipi de yani güzel lezzetli bir şeye getirmeyin diyorsunuz anladım ne istemişlerdi <gülüyor> Fil dişi. Fil dişi istediler. Esprili mi e, veriyor miydi bunu isteyen? Yoksa sizin çalıştığınız yer fil dişi sağlıyor muydu müşterilerine? Aslında hiç kimsenin haberi yoktu o, o esnada. Nasıl ben ya? <gülüyor> Çay ister misiniz diye onun yerine artık <gülüyor> <gülüyor> Bir şey menüsü falan yok muydu bu sizin çalıştığınız yerin? Yok ya basit bir yerde. Öğrencim. Ama fil dişi vardı diyorsunuz yani. Basit bir yerde fil müşteriler. Ha, müşteriler Müşteriler sofistike. Hı -hı. Aynen. aynen tabii, tabii. basit evet. yerlerde sofistike çözümler. Çok teşekkürler. <gülüyor> o zaman her şeye çay önerisiyle cevap vermektense bir sorup Ben bir sorayım. Şimdi ben bir sorayım. Çünkü biz hem öğrenmiş oluyorsun bu esnada bir düşündüm. Doğru. Çok Teşekkür. sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. O yüzden şaka. sektörü sürekli bir eğitim gerekiyor yani. Fil dişi, abonos, diğer böyle Ve bütün abonman şeylerini öğrenmek lazım. Ee, bir telefon alalım ondan sonra o zaman reklama geçelim. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın efendim Cem Özçelik karşımızda. Cem Bey hoş geldiniz buyurun. Hoş, Cem Özçelik bize. karşımızda hoş geldiniz Cem <gülüyor> Bey. Ya ben e, şey bir ay evvel oligopter verdiğim zaman hani uaş bir sesini tahmin eden vardı ya hatırladınız mı? Fahir ağırıyla uaş bir sesi vardı. Evet Yaptık. doğru. İşte o benim o. Bravo valla biz hiç unutmamıştık Unutmamış zaten siz... hatırlatmanıza gerek yok. Çünkü buna. birbirimizin sırtına dövme yaptırmıştık. Şimdi dön bakayım Ege. Bak, şşt, bakayım ay, Fahir sen de bana dön. Aaa dur bak Ege ar bak. Hı -hı. Gördün mü? Evet hatırladık. Azıcık daha sıyrı oktay tam gözükmüyor ama neyse oradan anladık. Sen de sadece uhu gördük orada. Hadi ya. Uhu -huh. uhu. -uh. Evet Cem Bey buyurun ee, Ben e, her lafın içinde olan garson olayına biraz e, karşılıklı takıp <gülüyor> durumdayım Yani hani samimiyet güzeldir, güler yüz güzeldir de böyle bir espri yaparsın siz karşınızdakine o sırada üçüncü kişi olarak Garson araman... da gülmesi mi? Yani gülme mi? değil de yani lafa müdahale edenler falan da oluyor arada Bu baya iride eden bir şey Hani Onu bırak siz... diyen garson mu? Sen bir şey anlatıyorsun arkadaşına <gülüyor> Ya, ya onu bırak geçen da... gün bilmem Yok espriyi alıp da <gülüyor> devam ettiren de var yani aynen devam ettiren de var. Böyle service yapıyorsun mesela o gülmeye başlıyor. Yani bence Vallahi ben çok bence çok çok doğru bir şey yemeğin içinden kıl çıkmasından daha, daha beter gibi. yemeğin içinden garson çıkması gibi bir şey bu yani. Aynen öyle. Yani o ona dikkat ediyorsa mesela on numara iş olur. Peki her lafın ee, içinde içinde serviste bizde için, ee, Bey, biz de olacağımız için Cem Bey bize diyorsunuz ki her lafa atlamayın o, diyorsunuz o, yani. yani. Siz siz olacaksınız o ayrı. Ben o zaman zaten eğer iki kişi geliyorsak ben kafadan bir üç kişilik daha yer ayırtırım size. Buyurun kulübe <gülüyor> eline bakın. Biz... Hadi bakın... 2 dakika muhabbet edelim. Yani ya konsomasyon yapıp yaptıracaksınız yani bizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birader hadi bize şeftali suyumuzu söylersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Güzelce <gülüyor> Yalnız bizdeki en pahalı ürünlerden bir tanesinin şeftali suyu olduğunu söyle. Onu da söyleyelim mi söyle. Tabii mecbur bir kere. <gülüyor> bak, Şimdi o zaman abi. bu dömeyi silip şeftali suyu mu yapacağız. <gülüyor> Yazacağız. Nasıl olacak benim kafam karıştı her cemeye aradığın zaman. Bütün vücut komple ümmü olacak sen hmm. ben hmm. tamam Cembe'nin uhu yazsın ama yani kesin tamam onu hiç silmeyeceğiz Cembe çok teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <Bekliyoruz>. Hoşça kalın. <gülüyor> görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere Cembe hoşçakalın yeterli modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar yeterli modern sabahlar devam ediyoruz <gülüyor> dinleyiciler telefonumuz 210 30 30 Garsonluk macerası yaşamış ve bir garsondan neler bekleneceği konusunda kafa yormuş. Dinleyicilerimizden... Müşteri macerası yaşamış. Telefonlar bekliyoruz. bekliyoruz. 210-30-30 şanslı isimleri havada uçuşuyoruz. <gülüyor> Uçuşturuyoruz. Uçuşturuyoruz neşeyle. Neşeyle uçuyorlar ama kendilerini bir helikopterin içinde buluyorlar bir anda. <gülüyor> ne kadar <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Şu ana kadar yüzüne yüzüne şey, şarap ve şampanya açılmasın. Onlar ter kokmasın, sigara kokmasın. Lafa karışmasın. Lafa karışmasın. Ee, ondan sonra dediler ee, ve de e, sorunu öğrenin dedi bir servis elemanı tavsiyesi. Günaydın olarak. efendim. Günaydınlar merhaba. Kim, kimle görüşüyoruz? Ben İrem. Er İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş var mı sizinle garsonluk maceramız için? Ben zaten direkt telefonu attadım. O kadar çok var ki yani <gülüyor> ha, En son ne zaman? En son son Şimdi ben e, bir bar meyitlik yapmıştım. Hı. Aynı zamanda servisteydim de mutfakta da çalıştım. Ama en sonuncusu kafede çalıştım garson olarak. Hı hı. Şimdi oradan bir şey anlatmak istiyorum. Oradan bir anısını anlatacak evet. İrem Hanım. Ankara'da mı bu İrem Hanım? Bu Ankara'da Bahçeli oldu. <gülüyor> evet, Kanada verebiliyorsak vereyim ama. Veremiyorum. Yani. Yani. Ya, isim veremiyoruz. Evet, e, bir varız. kafeydi zaten. Neyse işte, Bahçeli'de işte. insanlar da orada biraz garip zaten. Ben de bir Bahçeli kafası diyorsunuz ha, bahçeli yani. Kafası. İşte bahçeli kafası var işte. Erkeklerin elinde sigara paketi, büyük bir cüzdan, araba anahtarı <gülüyor> hep öyle gelirlerdi. <gülüyor> Neyse ondan sonra ben işte arka taraftaydım kafenin arkasında işte görevliyim sigara falan da içiliyor. Ama kafe o kadar kalabalık ki yani şimdi bana insan 5 çay dese ben 3 çay anlıyorum ve çok başım artık götürmüyor Ac acıktım da. Ondan sonra Siz bir gün genel bu iş, işini anlatıyorsunuz evet. yoksa bir günlük bir şey değil mi bu? Bu olan olayı anlatıyorum şu tamam, anda Tamam evet çok, çok acıktınız acı, acı. evet. Evet. Neyse bir tane kız işte benim yaşlarımda şey istedi e, küllük istedi Biz de arka tarafta hani sigara muhabbetleri şey diye şey veriyoruz bardak veriyoruz küllük diye <gülüyor> Neyse ben, benim aklımdaydı yani kızla bir garezim yok Gittim Küllük dedim o bardaki insanlara. Onlar da hazırlamışlar ama ben unuttum onu almayı. Bir daha gittim kız küllük istemiştim dedi böyle. Tamam getiriyorum özür dilerim dedim. Yine gittim yine unutmuşum. Ondan sonra kız işte gittiğimde küllükle beraber biz kalkıyoruz zaten artık gerek yok dedi. Ondan sonra neyse işte gittiler hesabı ödüyorlar. Ben de onları hiç görmüyorum. Arkamda varmış ya dedim böyleleri gerçek hani buradan çıkınca karşıma çıkmıyor ki dedim. Kız da geldi böyle. Çıkayım çıkayım ne olur yani çıkayım al çıktım dedi. Böyle birden bir kavga ortamı oluştu. Orada benim üstüme yürümeye başladı. Ben işte diyorum <gülüyor> e yok yanlış anladınız. <gülüyor> yani karşıma çekseydiniz kendimi affettirirdim ben. En güzel şey. en güzel küllüğü getirirdim evet. ben size ben diyorsunuz siz. Gider dışarıdan küllük alırdım. Bıcıkli, bıcıkli. Ama yok kız bildiğin köpürdü yani ben de arkamdaymış görmedim ben de korktum zaten hem işten atınma tehlikesi hem kızla kavga etme tehlikesi. Buradan Yer ]acağımız... miydiniz peki İrem Hanım? Yani evet, şöyle hadi, bir, bir de alır mıydınız aşağıya? Yani alırım tabii zaten bahsede bir <gülüyor> takılan peki gerizekalı teki yani salak salak. Ya o şekil gel. değil de yani. E, İkisine de girerdim. <gülüyor> yani o şekil <gülüyor> hallederdim diyorsun. Peki buradan çıkardığımız ders ne oluyor? Evet. Müşteriye ilensekte, de müşteri içerideyken yani alanı terk etmeden en az bir beş evet, dakika sonra konuşmayacak Konuşmayacaksın. Yani, yani bence e, ilenme ya, kapandıktan sonra ilenilsin zaten toplu ilenme seansları Topla olsun. Yani. Çünkü yani illa o müşteriye ilenirken onun duyması değil bir başka Zirnim müşteri de duyup şey tabii, olabilir. Yani, tabii ki. E, arkamızdan bela, bela okuyor. bu. Sen O zaman kapandıktan sonra toplu evet. ilenme seanslarıyla yapılsın bu ilentiler. Yani kapının çıkısını görmeden kimse hani konuşmasın. Evet. <gülüyor> Çünkü şöyle bir durum da var. Yani e, garsonların da o içinde biriktirdiklerini atmaları gerekiyor. Aa, Onu toplu bir şekilde evet. atladık. Toplu iyisi, seanslarla seans atlatıyoruz. Yine Hanım çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamansız ilenme. Ne kadar çok şey öğrendim bu sabah. Öyle zamansız de... ilenme ilenme değildi Dün çok dedikodu ya yapıyorduk yani. Tipinde falan bakıp. Bir de biz o konuda çok tecrübesiz olduğumuzdan aslında çok baka baka. Başarısız yapıyoruz onu ya. Yani be belli ediyoruz. Arkadaşlar lütfen ya. ben biraz dışarıda bırakırsanız bu konuda yani. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Mert. Nasılsınız? Teşekkürler İyi, Mert. Dinliyoruz ee, seni. Ben, ben şimdi size şöyle bahsedeyim. Ben İzmir'de Büyük büyük Park'ın orada 6 ay bir kafe işlettim. Hem garsonu hem işletmeci olarak çalıştım. Süper. E, dikkat edeceğiniz çok fazla şey var aslında. Evet. Öncelikli olarak açmayı düşündüğünüzde bir piyasa fiyatı araştırmanız gerekiyor. Ve yanınıza çalıştıracağınız insanlara hmm. çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, YBT'sini ben... falan mı isteyelim onu mu diyorsunuz? Ya hani her türlü olabiliyor da. E... <gülüyor> her türlü diyor. <gülüyor> evet, dikkat etmeniz gereken şeyler bizim başımıza çok şey geldi de. Hani bir ha. çalışan birisini aldığınız zaman arkanızdan çok fazla iş dönebiliyor. Hmm. Yani şey falan mı yapalım mesela çalışan birisini aldık onun muhitine gidip nerede oturuyorsa etraftaki marketten efendime söyleyeyim nasıl birisidir öyle bir soruşturma eskilerin şeyi gibi böyle Ya bunu ciddi mi soruyorsun Fahir şimdi bu, yani Mert Bey son ya, derece samimi bir şey evet, söylüyor da Evet yani hayır nasıl ya, detaylı araştırma yapıyoruz Çok ciddiyim gerçekten bu şekilde bir araştırması yapılması gerektiğini düşünüyorum bu konuda hak veriyorum yani Ya yani gidip araştırmak mı lazım hakikaten eskiden bu gerçekten. kız isteyen erkekleri araştırılmışlar ya <gülüyor> Damat alır gibi çalışıyor Aynen öyle <gülüyor> Ama gerçekten o açıda araştırmazsanız Hani bir yerden kovulmuş oluyor Orada yaptığı şeylerle sizin buraya geliyor Mesela hani, yüzüne sucuk atılmış Veya birine sucuk atmış bir adam geliyor Aynen sana. öyle Veya bir kafe vardı Kafenin içine çivi koyup yolluyorlardı Yemeğin içine mesela birisinin ayağını kaydırmak için bu işin içinde çok fazla koyayım, bir var. kedi mi? Var. Çivi Oktay. Senin mesela bir poğaçadan zımba çıkmıştı ya. <gülüyor> aynı hadise. <gülüyor> en büyük korkum. Çünkü o fırını bitirmek isteyen adam. Çivi evet. kedinin arasında şöyle bir fark var. Kedi kendi çıkar yemekten de çivi kendi çıkamıyor. Ama benim. kedi ayağı görmek de çok çirkin ya yemekte. Mesela geldi omlet, ya... omlet geldi bir tane kedi ayağı pati izi var orada. Hem sevimli hem iğrenç. Çok teşekkür evet. ederiz efendim. Evet. Evet. Patates püresinin üstündeki evet. ayak izlerinden ne olduğunu biliyorsunuz. Ne kadar sevimli sen? ama ne kadar iğrenç. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar Radyo Tura'sı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. biz tecrübesi olan dinleyicilerimizden öğreniyoruz. Nasıl davranmamız gerektiğini, nelere incelik göstermemiz, ağırlık vermemiz gerektiğini. Ve telefonumuz 210-30-30 şanslı isimlerden ikisini bu sabah apron havacılıkla... iki kişi mi? İki kişiye veriyoruz Bir kişiye de apron havacılık USB e, flash disklerinden, bizim de imimizle jingolarından armağan edeceğiz. Çünkü o bir kişilik kullanılan bir şey. Aslında elden öyle. elden öyle. Aa, hatta o çok kullanımlı bir şey. Bunu alıyorsun ondan ona veriyorsun. Şey. Yani gelen oluyor ya bazen Düzen soruyorlar. Yanında plaj diski olan var mı? Var Laak diye çıkaracaksın apron abacılığın cingosunu. Günaydın efendim. Alo. Merhaba iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahadır Ben ve ba Sener Olur, Aa, Merhabalar Bahadır, Bahadır. Bey Yaptığımız bir iş böyle garsonluk garsonluk ee, Kesin yaptın Çok müjdenlik yaparken e, Çaldığım yerlerde e, Bazen de yaz için gittiğim yerlerde Gündüz servislerinde evet görev aldım Görev aldınız Nelere dikkat Hı -hı. etmemiz lazım Eee ben müşteriye belirli bir mesafede durması gerektiğini düşünüyorum her zaman. Yani fiziksel bir... olarak mı yoksa böyle konuşma falan anlamında hem, mı? Hem fiziksel olarak hem de manner yani tarz tavır olarak. Manner diyorsunuz yani <gülüyor> tavır diyorsunuz tarz diyorsunuz <gülüyor> manner diyorsunuz. <gülüyor> Nasıl demem lazım ki ona duruş demek. Doğru doğru, doğru çok <gülüyor> iyi anlattınız <gülüyor> anladık tamam mı? <gülüyor> Yani hem çok fiziksel olarak yakın durmasın evet. hem de çok sık bu bir önce servise alayım da kaçayım demesin. Yalnız o hakikaten ama ona kişisel bir saat... mesafeyi ezen garson kadar tehlikeli bir Şimdi şey yarı, yok. Yani evet. yüzünün o, dibine yani geliyor. Banki... Evet teritorini şey yapmış oluyor. Orada mesela yanımda herhalde bir bayan falan varsa hele. Teritori diyorsun, manner diyorsun. Bazen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu arada İngilizce çalışıyorum. Onun için kafam İngilizce şey yapıyor. Kusura bakmayın. Yok yani <gülüyor> bazen İngilizce şey yaptığımız oluyor. Herkesin Ama kendi şahsi şahsi ha, bölgesi var. Ha, o alana evet, şahsiyemiz <gülüyor> <Evet>. etmeyeceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mahrem alanına girmeyeceğiz. Aynen. Yani e, gir mahrem de. alan nedir? Burnunun dibidir. Kulağının arkasıdır. <gülüyor> evet. Burnundan herkesin bir karış <gülüyor> tutması yeterli, <gülüyor> yeterli olacaktır. Herkesin kendi karışı kadar. Mesela ben derler ya de. <gülüyor> herkesin kalbinin büyüklüğü yumru, yumru, kendi yumruğu kadardır. Herkesin burnundan bir karış tuttuğunda o teritorisine girer. Bir de erkeğin evet. burnu kadardır de. derler. <gülüyor> Yanımda bir de bayan olduğunda erkeğin gelişlerdir bir de. Erkeğin evet, teritorisi doğru. diyorsunuz yani. Evet. <gülüyor> teritori önemli değil diye bir şey biliyorum ben de. Bir <gülüyor> de soğukta teritori, büzüşür sıcakta. şey olur. Yani teritori, şey teritori, bir teritoriye şey, bakarım şey, teritori mi diye. Olarak. Bir de, de mener'e bakarım mener mi diye derler. Bir, bir de. de en son adama bakarım. Adam. Adam. Adama bakmam. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Bahadır Bey. Bir şey, bir şey esas şimdi başlıyor. Çalıştığım toplam herhalde 5-6 yer olmuştur. Evet. Bunların ikisinde kendilerine özgü ürünleri sattıkları yiyecek ve içecekler vardı. <gülüyor> bir yerin bir yerin kendine özgü içeceği ya da yiyeceği olması çok iyi oluyor. Salça tipi falan mı yoksa başka bir, bir, bir, bir tanesinde mesela bir hamburgeri benim İzmir'den siz biliyorsunuzdur yumurtalı karışık yaparlar ya ha, evet. ona benzer ona benzer bir şey yapmalarını önermiştim sonra yumurta mı kullanın olanı... diyorsunuz bize de evet mesela biz, Hayır, kendine biz... özel bir şey olsun kendinize özel bir ürününüz olsun adı da mesela işte ne bileyim Gaga Burger olsun mesela hamburgerse atıyorum e Bende ismiyle anılan he, Gaga salata gibi bir şey olsun mesela ne mesela, de küçük Gaga parçaları mesela, gerçek Gaga parçaları Gaga kola gibi bir şey <gülüyor> Kendimiz <gülüyor> üretiyoruz ki. Gaga Cola. Yani O, o çok, çok güzel. güzel oluyor. Oraya özel oluyor. Bir de hani e, en azından garsonlarla insanlar arasında bir açılış e, konusu da olabiliyor. Diyor ki mesela bizim şöyle özel bir ürünümüz var. Denemek ister misiniz falan gibi. <gülüyor> e, bir e, ortam sıcaklığı yaratıyor. Bir süre sonra çok popüler oluyor. Hele de güzel bir şeyse bu ürün. Mesela bildiğiniz, bildiğiniz e, güzel bir şey var mı? E, bizim Gaga kolamız var. Nasıl o? Bildiğiniz kolayı şişeden koyuyoruz artık üzüldün. <gülüyor> yitirelim. Bahadır Bey çok teşekkürler. Birkaç telefon daha alın bitmeden yayınımız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. güle Mesela gaga salatı. <gülüyor> gaga salatı. Mesela. Veya gaga çorba. Mesela. Allah. Gaga çal Gaga tuvalet. tuvalet <gülüyor> Gaga tuvalet. Aa, özel bir şey mi? Sıçır etmeyin sadece. Yeri. Günaydın <gülüyor> efendim. <Kırmış ediyoruz. gülüyor> Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Merhaba Serkan ben. Serkan, Serkan Bey'i Bey dinliyoruz sizi. Buyurun. Benim de 2000 senesinden bir hikaye var garson. Ooo, <gülüyor> Mileyum yani. Mileyum <gülüyor> Serkan. Mileyum Serkan diye yazdık, buyurun. Sarkan. Asya'da küçük bir bar vardı o zaman, şimdi kapat. Nerede efendim? Oluyor. Sakarya'da. Sakarya'da. Alesta kapandı şimdi. Aa, evet. o, kapandığı için rahatlıkla telaffuz edebilirsiniz. Ya. Yerime, e, hatırlayanlar olacaktır evet. belki. Orada e, bir süre garsonluk yapmıştım. Ben e, toplam zaten cirosun %99'u patatesle biradan oluşan bir mekandı. Evet. E, bira servisinin çok olduğu bir yerdi yani. Benim de e, bir yaz günü bahçede küçük masalarda e, oturan müşteriler vardı. Kalabalık bir grup vardı. Yaklaşık 8 kişi. Ama masa e, yaklaşık 3 kişilik küçük bir masaydı. E, masaya e, yaklaşmak tabii çok zor Kalabalık bir grup olduğu için Yara yara gitmek zorundasınız Yara yara gittim evet evet e, Elimde de bira tepsisi var üstünde 8-9 tane bira var e, ağır zaten ve ulaşmam lazım masaya. Etrafımda insandan örülmüş bir çember var. Allah'ım çok macera bir çok... saniye. Çok heyecanlandık şu anda. Acaba Serkan <gülüyor> yarabilecek miydi? Elindeki 5 kiloluk tepsi ne hale evet. gelecekti? Evet, evet gerçekten yarabildim. Ee, hikayenin sonunda anlayacağınız gibi o elimdeki tepsi olduğu gibi oturan bir kişinin başından aşağı döküldü. Aa, bir kişiyi yardınız yani. Bir kişiyi yarı Kana yarı. değil de tek kişiyi <gülüyor> yardınız geçtiniz. Ee, tek kişi yardım geçtim. Daha sonra da kaçtım zaten. Koşarak uzaklaştım oradan içeriye. Çünkü yatabileceğim bir şey yoktu. Ee, Diğer yani, arkadaşları şey yaptılar, yaptılar mı? Böyle onun üstündeki bir alı aman ziyan olmasın diye böyle <gülüyor> yani, Gözlerinde köpükler vardı. Kaşlarında, kirtliklerinde. O ya. <gülüyor> Siz tamam <gülüyor> belki saniye. Ne oldu peki? Ben i̇çeri kaçtım. içeriden başka bir arkadaşımı gönderdim. Hemen dedim koş, geçe bir şeyler al. Dışarı çık. Bornoz zaten götürseydiniz. O bir adamı de... yıkamışsınız resmen. Evet, Efendim se sağlık sular olsun e <gülüyor> Sonra da kapandı zaten Alesta İşte kapanma hikayesi de bu <gülüyor> Evet yakın bir zaman sonra da kapandı zaten <gülüyor> Çok yani teşekkürler benim burada Size vereceğim mesajı olur Daşıyabileceğiniz ee, kadar, kadar. Taşıyabileceğe kadar yük verip. Kimseyi yarmayın diyorsunuz yani. Evet. Kimseyi kırmayından sonra kimseyi yarmayın ben yardım güzel başkaları insan. yarmasın insani evet. bir mesaj olarak girdi listemize Selcan Bey. Bey. hoşça kalın hoşçakalın bir telefonla daha devam edelim bakalım kim varmış hattımızda bakalım hangi ders hangi mesel dersin efendim Merhaba günaydınlar. kimle görüşüyoruz Ben Altan Erdem Altan, Altan Erdem evet Altan Erdem evet ben daha önce garsonluk yapmıştım ve size bir fikir vermek için aradım. buyurun Altan Bey ben daha önce gastronomu kız arkadaşımla birlikte yaptım. Daha doğrusu kız arkadaşımla birlikte çalıştığımız ilk mekandı. Orada mı kız arkadaş, erkek arkadaş durumuna geldiniz yoksa öncesinde mi? Ay daha öncesinde kız arkadaşım vardı. Birlikte garsonluk Birlikte garsonluk <gülüyor> neden yapmıyordum Eş durumundan aynı yere çıkarmışlar tayinlerini evet, benim hani, anladığım. <gülüyor> evet. Hayır hayır çalışmaktan sonra birlikte çalışmak ve çıkmak da mantıklıydı. Yani, evet. Aynı yerde garsonluğa başladık. <gülüyor> ee, biz böyle çok samimi, e, çok böyle hani dışa dönük insanlar olduğumuz için hani garsonlukta da bir sıkıntı görmedik. Ve insanlarla çok samimi şekilde diyalogu garsonluk yapmaya başladık ama biz garson olduğumuz için müşteri bize samimi olmuyordu. Hı <gülüyor> hı. Uh, bu eskiyle uh, mekana çok kaliteli. Ankara'nın lüks mekanlarından bir tanesi. Uh, Cinah yolunda ismi vermiyorum tabii right. ki. De, mm -hmm. diye. Mm -hmm. uh, mekan çok lüks olduğu için uh, birkaç tane mahviye babamız vardı. Onun ismini şu an vermeyeceğim. Bezir etmek istemiyorum kendisine. Mm -hmm. uh, Mekanda benim kız arkadaşıma asıldı. Ve ben de bu yüzden hırs ettim. Garsonluğu bıraktık. Okudum ve inşaat mühendisi oldum. Mm -hmm. Daha sonra ee... ihalesini aldınız. O mahviye babamızı. Ben... <gülüyor> Hayır, Hayır. Karşı bir gün sormak isterdim ama e, şimdi çıkmış bir durum oldu. Bir mafya hesaplaşmasının e, içinde kaldık. Evet, çok samimi bir insandık. İnsanlar diyor samimi olmuyordu. Bugün ben inşaat mühendisi oldum. çok mesafeli, saygın kalınan arasına girdim. Şimdi ise ben insanlarla samimi olmak istiyorum. Dolayısıyla samimi ortamlar arıyorum. Dolayısıyla açacağınız mekanda müşterileriyle samimi olabilen, samimi mekan olması gerekiyor. Peki ama müşteriler de garsonlara asılmasın. Bak o tecrübeyi yaşamışsınız yani. Ben artık yok, inşaat ben... mühendisi oldum. Getirin garsonlara, masama dizin. Veya getirin şu, şu üçü otursun bana falan diye bizden Öyle bahsediyoruz. Öyle bir şey olmasın. Bir şey soracağım Altan yani Bey. Bir, bir, bu yaştan sonra inşaat mühendisi olacak halimiz yok çünkü. Bizim yani bu süper Ben bu yaşadığım olay bir 4-5 yıl öncesine aitti. Evet. Daha sonra okuyup inşaat mühendisi oldum ama dediğim gibi samimi bir ortamdan saygın bir ortama geçince bu sefer samimiyete aç kaldığım oldu. Hmm, Dolayısıyla he. artık biz gittiğimiz mekanlarda biraz daha samimiyet arıyoruz. Mesafeden uzaklaşmak istiyoruz. Peki bir şey soracağım Kız arkadaşınız <gülüyor> şu anda ne yapıyor? O da hırs yaptığı bir şey okudu mu yoksa? Evet. Kısmet şu anda kimya bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi Kimya'yı bitirdi ve yüksek lisans yapıyor. O, o, hala ne beraber ya. misiniz? Tabii hala beraberiz. O, gelecek yaz kısmetle güzel bir evlenme teklifi ve güzel bir hayat planlıyoruz. Ya evlenme o, teklifi daha gelecek yaz. Yani. Tabii yazın gelecek. Yani, yani evet. pardon da niye yaza kadar hala bir şeyler şekillenmedi mi? Sen evet yazın düğünü yapalım. Ya başka. hayret bir şey hakikaten daha günler kalmadı ben sana söyleyeyim yani. İnsan ya, evleneceği zamanı belirler de teklif edeceği zamanı yaz mi? diye belirler 5 an öncesinden? Herhalde yok, tekliften sonra vakit geçirmek istemiyor. 2 yıldır nişanlı durumu olsun Öğle istemiyor mi? da ona ya göre belki, Yok abi belki havaları sınırlı zaman belki bir evlenme teklifi olur. Aa, biraz. Aa, tematik evlenme teklifi. Takip romantik olmak zorunda Çık dediğim gibi içimize samimi insanlarız ve samimiyeti seviyoruz. Peki evet. çok teşekkürler <gülüyor> efendim görüşürüz. <gülüyor> üzere. Zeppinle tebrik zaman. ediyoruz. Zeplin var mı acaba şimdi? Ee, bakacağız, getireceğiz tamam, yani. Ya işte o mafya Helikopter da. var ama zeplin yok şu anda benim bildiğim. Son dakikaları programımızın hemen şanslı isimleri belirleyelim. Hattımızdaki dinleyicilerimizden de özür diliyoruz. İsterseniz özür dilemek için açalım hattınızı. Bir o sembol belirleme olsun. Yapın. Günaydın Hadi. efendim. Merhaba, ben Montessori Halil. Ha merhabalar, Halil Bey. Özür dilemek için açtık telefonunuzu çünkü e, artık programımızın son dakikası. Ama, ama dinleyelim, ama dinleyelim. Son özür dilerim. Geçen seferde kapanmıştı sizinle konuşamadık. Doğru, doğru, doğru. Olsun. Yani, o... Ay, yok yok Halil ya. Bey, dinleyelim, buyurun. Aa ben şimdi 3 tane önemli nokta söyleyeceğim. Bir, Bir. E, yani çalışan olarak değil müşteri olarak. Ee, dünyanın en iyiği bile olsa koltuk altı kokan bir garson dünyandan dayanılmaz şeyi Ben yayının Tamam. De... Bütün zaten garsonlarımız kendimiz dahil koltuk altları ter bezlerimizi aldırdık. Aldırıyoruz. <gülüyor> koltuk altı olmayan tercih sebebidir garson olmak için bizim Eyvallah. burada. Hatta. İkincisi servis personelleri gelen ailelerin çocuklarıyla ilgilenmeyi çok seviyorlar ama bazı aileler çocuklarına dokunulmasından falan hoşlanmıyor. Evet çok Çocuğa doğru. Çocuğa do dokanmayan evet yani evet. nasıl adama dokanmıyorsa çocuğuna da dokanmayacak evet, ama tamam. Ama amanda necici diye mincikliyorlar. Üçüncüsü de şey yapılan bir istatistik servisteki en büyük zaman kayıplarından birisi müşterinin yeri düşürdüğü çatal kaşık bir şeyle ilgili şeye gidip servanta ya da e, mutfağa gidip onun yerinesini getirmek. Bir tane iş adamı bu konuyu çözmüş. Her personel cebinde o özel kağıtlar içerisinde birer tane çatal ve kaşık bulunduruyor. Lak diye çıkarsın. Aynen lak diye çıkartıyor. İlk Servant'a ya da mutfağa gittiğinde onun yerine yenisini koyuyor. Servant Merak etmeyin bizim Servant'ın de... uzaklığı yaklaşık 35 santim. En uzak yere. <gülüyor> en, uzak yere. <gülüyor> en uzak yere. Yani dükkanın içindeki en uzak Komple yere. Komple bütün Servant. duvarları Servant yaptırdık. Tamam, bu gençler nerede yer ben bilmiyorum, gelmek isterim. Neden yani, diyoruz reklam, <gülüyor> reklam oluyor, yani. oluyor? diye Reklam veremiyor. oluyor Halil Bey. Ama yani... Tunusun! <gülüyor> Tunusun 52! <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler Halil Bey, görüşmek Gereke üzere. Hadi şanslı evet. isimler açıklansın, çok heyecanlı. Kimler uçacak havada? İki şanslı Z isim, bir de jingocu. O evet. katma ok yöntemiyle o katman. bu sefer. Ben de bir tane attım da biraz sert oldu. İrem çıktı. Sana İrem mi Çiğ? İrem Er, evet zamanın zamanında ilenme hmm. ee, konusuna dikkat çekmişti İrem Hanım. Ee, Faire senin attığın ok. Benim o attığım ok ismi tamamen zedeleyiciydi için yana sadece okudum inşaat mühendisi olduğum kısmını not etmişim. Altan ya o. Altan mı? Altan, evet Erdem. bir Anladım. mafya mücadelesi. Bir mafya mücadelesi. İnşaat mühündüsü. Ama Zeppelin olmaz belki helikopter de teklif eder. Yani neden bunları biz düşünüyoruz anlamıyorum yani. Altan ya da Erdem. Serkan Göktaş'a da bir jingo armağan edelim. Apronjet'in jingolarından. Eh elimize sağlık. Elimize sağlık. Bir yayını da hop bir haftayı da hop. Hoppa! <gülüyor> Yarın sabah tekrar bölümlerimizle karşınızdayız. Pazartesi de yeniden modern sabahlarda buluşma dileğiyle. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Bedükle birlikteyiz. Biz siz bekliyoruz. Kesinlikle <gülüyor> geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova abi da çok ben güzel. Ne <gülüyor> ben ne <gülüyor> Konuşturmayı başardınız. <gülüyor> yani. Ben çok teyit aldım. Haftaya Paydos Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile her cuma saat 19'da Radyo Oktü'de. İyi bir şey yapıyorsunuz hakikaten. Model Sabahlar, Sabahlar, Sabahlar, Sabahlar, Sabahlar, Sabahlar, Sabahlar soner.